Sudan gelenlere hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün Sudan gelende temiz hasattan bahsedeceğiz. Bedenimiz ve ruhumuz yediğimiz, içtiğimiz şeyler temiz olduğu sürece temiz kalabiliyor. Çünkü ne yiyip içiyorsak aslında biz oyuz. Süpermarketlerden aldığımız yiyecekler temiz değil. Onu hepimiz biliyoruz artık. Yerel olmayan tohumlar kullanılıyor. Aşırı sulama yapılıyor. Sonin gübreleme yapılıyor. Tarım ilacı adı altında tarım zehirleri kullanılıyor. Raf ömrü uzun olsun diye adeta kimyasallarla yıkanıyor ürünler. Ve e, aşırı paketleme gibi pek çok sorun e, bütün bu gıdaları zehire dönüştürüyor. Sadece bedenlerimiz için değil çevre içinde tabii. Peki temiz gıdaya nereden iri, erişeceğiz? İşte bugün temiz gıdayı İstanbul'a getiren bir oluşumdan bahsedeceğiz. Temiz Hasat Tüketim Kooperatifinden Fer Özgüler, Gonca Açıkalın ve Kerem Avcı Ergün stüdyomuzda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk. Gonca'yı zaten... E, Açık Radyo dinleyicisi gayet yakından tanıyor. Yok estağfurullah. <gülüyor> evet. Esna. Geçen ay Kurtuluş Komşu Akermesi'nde tanışmıştık biz e, bu kooperatifin üyeleriyle. Çok keyifli bir sohbet olmuştu aramızda ve bu sohbet daha da devam etsin dinleyicilerimiz de dinlesin diye bugün karşınızda olacağız. E, şimdi Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi neden kuruldu, nasıl kuruldu biraz ondan bahsedelim isterseniz. Tabi. E, tabii. Teşekkürler bu arada davet için. Ben yani teşekkür çok ederim hoş. geldiğiniz için. Şimdi sivil toplumla tanışmış birçok insan bir araya geldik. Bu konularda toprak bizim için önemli, gıda bizim için önemli, e, temiz tarım çok önemli. Sivil toplum açısından bakıldığı zaman başlangıcımız aslında şöyle. Biz toplum içerisinde vatandaşlar, bireyler e, memnun olmadığımız konularda bir sürece giriyoruz. Öncelikli evet. olarak bu memnun olmadığımız konu değiştirilir mi diye... Bu bekleme süreci değiştirilmediği zaman bir sonraki aşama gelebiliyor. O da genelde şikayet etme, talepte bulunma. Bunlar karşılık bulmadığı zaman bir sonraki aşama geliyor. Ona da herkes geçmiyor. Ee, o da yetkinleşme. Şikayet ettiğimiz, memnun olmadığımız konuda bilgi sahibi ve kendimiz donatma e, yöntemine gidiyoruz. Arkasından asıl anahtar geliyor, asıl sihirli kelime o da üretmek. Evet. Ne zamanki üretimle ilgili bu insanlar bir araya gelip neler yapabilir bilgiyle birlikte? işte. ...o sihirli kelebinin noktası... ...bizim için temiz hasat oldu. Bir tüketim kooperatifi kurduk. Tüketim Hı -hı. kooperatifiyle birlikte memnun olmadığımız... ...bütün bu konulara açıkçası üretimle... ...çare bulmak istiyoruz. Evet. Peki... E, ...Fer, istersen sen biraz bahset. Sen nasıl dahil oldun? Akgün öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiniz. Canım. Bizi ağırlamak, sesimize yer vermek... ...bizim için çok önemli. Sağ Hı. olasın. E, Kerem'in de dediği gibi... Önemli bir sivil toplum tecrübemiz var. Ee, burada e, Türkiye'de değişik bölgeleri gezerken, metrosi şehirler olsun, kırsal olsun, e, gördüğümüz özellikle kırsalda e, bir nokta oldu. E, aynı dilden konuşabilmek veyahut da e, belirli bir e, eğitimi yakalayabilmek için e, insanların önce ekonomik bağımsızlığa ...ya da özgürlüğe... ...veya isminin ne dersen de... ...ekonomik bir temele ihtiyaçları var. Ee, bunu muhakkak... ...herkes keşfetmiştir. Ee, bize bunu çok hoş bir lafla... ...aktardılardı. Ee, kileri olmayanın kütüphanesi olmaz. Kulağımıza küpe oldu. Ee, oradan yola çıktığımız zaman... ...bir e, ekonomik temelli... ...dayanışma modeli ile... E, ...kooperatifleşme... E, ...birleşebilir mi? E, ...diye düşündük... Sonuçta temiz gıda yemek hepimizin hakkı gıda üreten bir yapıyı buna bağlayabilir miyiz diye düşündük Yaklaşık bir seneden biraz fazla bu konuda da araştırma yaptık Türkiye'nin bazı rakamlarıyla karşılaşınca çok da şaşırdık açıkçası dünyanın dünyadaki bütün kooperatiflerin yüzde onundan fazlası Türkiye'de kurulmuş Aa, olan kooperatiflerin. Evet. Biz kooperatif kurmayı seviyoruz ama kooperatif yaşatmayı <gülüyor> e, çok da fazla e, becerememişiz. E, ama yeni çok güzel düzenlemeler var. Bunlarla e, yol alabileceğimizi düşündük. Böylece Temiz Hasat Tüketim Kooperatifini hayata geçirdik. 27 kurucu ortakla. Şu an 200 ortağa yaklaştık. E, ne yapıyoruz dersen Türkiye'nin değişik bölgelerinde bir e, mikro kalkınma modeli küçük hmm. çiftçi kadınlar, küçük ölçekli çiftçi kadınlar için e, uygulamaya çalışıyoruz. Bu mikro kalkınma modeli e, özellikle e, üretimde kalmalarını ve herhangi bir göç riskleri varsa e, bunu bertaraf edebilmelerini sağlıyor. Çünkü sürdürebilir e, bir modelle e, onlara belirli bir e, gelir bu şekilde e, aktarılabiliyoruz. Üretim Hı -hı. devam ediyor. Biz de e, ürünü ve üretimi m, bir dayanışma modeli çerçevesinde kontrol ederek e, ürünleri sürekli olarak e, İstanbul'da e, Hı -hı. böyle bir sağlıklı ürünle ilgilenen tüketiciyle buluşturuyoruz. Temelde yaptığımız şey bu. E, burada bir kavşaktan daha geçtik biz. E, başlarken düşündük ki e, bu iş... Ee, hani biz yöntem bilen insanlarız, beyaz yakadan gelmeyiz, gelmiyiz. Ee, ekonomisini, maliyesini, e, üretiminin e, genel hatlarını falan biliyoruz. Yöntem aktardığımız zaman olur. Ee, hayır, böyle değilmiş meğerse. Ee, oradaki anekdotta şuydu. Yine böyle kırsalda karşılaştığımız bir hanımefendi bize şunu söyledi: "Yorga mı diyen çok, yorganı diken yok." <gülüyor> Ee, ...bunun üzerine biz de e, yorganı diker miyiz dedik ve yorgan dikmeye topluluk destekle tarımla başladık. Ee, bir taraftan katılımcı onay sertifikasyonuyla ürünlerin kendi içimizde gönüllü ağımızla e, ekildiği dikildiği yerde kontrolünü yapıyoruz taşımasını yine gönüllü ağımızla e, tabii ki e, dış kaynaklarda kullanarak e, İstanbul'a getiriyoruz. E, bu arada e, şeye çok e, karbon ayak de çok dikkat ediyoruz. Arkadaşlarım da detaylarını vereceklerdir. Hı -hı. E, arkasından da yine gönüllü ağımızla e, İstanbul'da bunların paketlemesini yapıp e, şeyler halinde, e, belirli kontratlar halinde ...ortaklarımızla bunu paylaşıyoruz. Ee, asıl hikayemiz bu. Evet. Peki ama ben e, Gonca nasıl bu işlere karıştı onu da merak ediyorum. Nasıl ederim. bulaştın değil <gülüyor> mi? Ben bulaştın evet. ya da. Bu her taşın altından <gülüyor> <gülüyor> çıkma olan... Ee, ...şimdi e, bu yediyle ilgili sorumluluk alma işi bende aslında çok da e, yeni bir konu değil... Ama çocuklarım olduktan sonra e, aklıma gelen bir şey. Hani ne yiyoruz, niye bunu yiyoruz, kim diyor da bunu yiyoruz sorularını sormaya başlamam. işte böyle bir e, herhalde 17-18 senelik bir şeyi var. E, çare bulmaya başlamak da bunun arkasında işte gıda ağlarıyla tanışmak... Ee, ...organik pazar... ...aa ne kadar güzel bir şey oldu diye... ...onun peşine düşmek... ...bu arada pazara gitmeyi hiç sevmem... ...Ankara'da ben küçükken... E, ...Bahçeli Evler'de cuma pazarı vardı... ...taşıyıcı olarak... <gülüyor> ...annem beni götürürdü oraya... ...onun hiç sevmem ama... E, ins ...insanın başına gelince tabii... ...işin rengi değişiyor... Ama bunlarla haşır neşir olurken... ...bir zaman geldi... ...ben artık belli ölçüde... ...başımın çaresine bakabiliyor... ...duruma geldim... ...ne yapıyordum... ...yediğim şeyin temiz zehirsiz vesaire olması konusunda gerekli bilgiye eriştiğim o ürünlere erişebildiğim bir hale geldim fakat tam o sıralarda e, Kerem Nefer'in de söylediği gibi sivil toplumda beraber yaptığımız başka bununla ilgisiz bir sürü işte e, bir aradaydık e, bir noktada e, konunun fikir annesidir e, Şeyfer e, bu fikri getirince böyle beni bir dürtmüş oldu ben iyi yemek yiyorum ama bunu üretenin durumu ne acaba sorusunu hiç sormuyorum kim yapıyor bunu kim getiriyor bunu sorusunu sormuyorum esas dönüm noktası o oldu orada da bir etkim olabilirse gerçekten yemek yemenin beslenmenin e, politik bir şey olduğunu düşünüyorum yaşamımızdaki her şey gibi burada gerekeni yapabileceğimi düşündüm o nedenle e, böyle bir oluşum böyle bir kuruluş vesaire falan var fikri bana çok sıcak geldi orada dahil oldum Sonra da işte biraz hani mesleki bilgi vesaire tarafından da bakınca modelin nasıl olacağını bir ön finansman modeli olması gerektiği falan konularında konuşunca e, insan kendini daha konforlu hissediyor bildiği alanlarda işin içine girince. E, böyle böyle dahil oldum. Şu anda gözlemlediğim şey şu. Daha bir yıl oldu olmadı Temiz Hasat kurulalı. E, 200 civarında üyemiz var. Üye demek zaten dayanışanlar demek. E, hiç kolay bir şey değil. Her e, yeni girişim, yeni iş gibi e, bütün detaylarının çalışılması lazım. Şu çok doğal bir şey, burası gönüllü bir örgüt, kar amacı gütmeyen bir e, yapı. E, maksadımız zaten üreticiyi kalkındırmak ve bir denge kurmak. Tüketicinin de istedikleri var. O istediklerini üreticiden temiz ve onları kalkındıracak bir şekilde edinebilmek. Şimdi bunu yaparken, o dengeyi kurarken bayağı mesai harcamak lazım. Ee, bu 200 e, ortağın çok büyük bir kısmı bayağı elleri taşın altında çalışıyor burada. Hmm. Paket de hazırlıyoruz. Stratejisini de oluşturuyoruz. Üreticinin peşinden de koşuyoruz. Muhasebesini, mali işlerini de yapıyoruz. Ee, zevkli de bir şey var orada. Çalışma hmm. ortamı da e, var. Üretim ortamı, üretim ortamı hmm. da var. Ama hiç kolay değil. Ee, bazı şeyleri bilmiyorsunuz ama... E, bir yapının içerisinde onun da e, halledilmesi lazım. Biliyorum bu çok küçük bir örnek. Sosyal medya e, tarafının ele alınması lazım değil mi? Günümüzde evet, artık tabii. sesinizi duyurmak için ne yaptığınızı anlatabilmek için çok işlevsel bir alan. E, uzmanı var mı aramızda? E, yoksa o zaman öğreneceğiz oturup. Bu hale gelebiliyor i̇ş konu. Ha Bu hale gelebiliyor konu. Böyle böyle mesela perakende iş. Küçük bir dükkanımız var mesela. Şişli'de ee, değil Şişli'de, mi? Şişli'de, evet. Adresini de buradan verebiliriz aslında. Veririz. Şimdi hatta Fer mutlaka söyler onu. Efendim, Hı. Cumhuriyet Mahallesi, Hı. İzzetpaşa Sokak, numara 35A, Hı. Şişli İstanbul, Semmişel Lisesi'ne çok yakınız. Hı. Eski Şişli Karakolu'nun hemen yanındaki sokak. Hı. Evet, bir de web sitesi var. E, Temizhasat.com diye. Evet. Odan da izleyebilirler. Aynen. Aynen. Şimdi bu şey de... Dükkan, dükkanda ne olur ürün olur satış yapılır. Aa, öyle kolay. Hani kaç kişi var aramızda acaba bir dükkan işletmek işletmiş olan diye bir dönüp bakıyoruz bilen var mı bilenden bilgi alıyoruz yoksa haydi araştır öğren filan falan. Yani beyaz yakadan gelen e, üyelerimizin çoğu ben de dahil olmak üzere bazı şeyleri biliyoruz ama bilmediğimiz de çok şey var. Böyle böyle öğrene yuvarlana e, sürdürülebilir bir hale. ...getirdik. Daha da yapılacak çok iş var aslında. Evet. Bilgi, beceri ihtiyacı çok. Yapılan işlere şunu da ekleyelim. Sadece İstanbul içerisinde bütün bu strateji, dükkan, lojistik vesaire değil. Aslında ürüne gitmek, üreticiye de gitmek gerekiyor. Bundan dolayı Türkiye'yi de gezdik. Geçtiğimiz bir buçuk, iki sene içerisinde orada fındık topladık. Çok güzel. Artvin, Şavşat'a gittik. Çok güzel bir yer Artvin'i ayrıca evet. tavsiye ederim buradan. Denizli'de üretim yaptık. Hatay'da kadınlarla üretim yaptık. Şimdi İstanbul'dan bu iş o kadar kolay değil. İnsan sonuçta işin merkezinde ve insan sosyal bir varlık. Biz de gezilerle hakikaten üretimi yerinde görmek ve o insanların dertlerini dinlemek. Ona birlikte çözüm bulabilmek. En başında da öğrenmek. Her şeyi hakikaten biz bilemeyiz. Birçok şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yerinde öğrenmek çok önemli. O yüzden Temiz Hasat sadece İstanbul merkezi değil, Türkiye'nin birçok yerinde bu ağları kuran ve bu bilgiyi çift taraflı döndüren bir yapı haline geldi. Yani Kerem'in dediği çok önemli. Katılımcı onay sertifikasyonu denilen sistem tam da bunun için aslında. ...bir güven ağı kurabilmek için... Ee, ...istediğiniz kadar... ...üçüncü taraf sertifikasyonlarını... E, ...ürünlere atfedin... E, ...paketlerin üstünde... ...üçüncü taraf sertifikasyonlarını yapın... ...bunların hepsinin bypass'ı var... ...bir şekilde üretici... E, veya da... E, aracı. Bunu, ...aracı... ...bunu atlamasını gayet güzel biliyor... Hı. ...ama iyi bir güven ağı kurduğunuz zaman... ...üreticiyle birlikte ürettiğiniz... E, ...onunla sosyalleşebildiğiniz noktada kimse arkadaşını aldatmak istemiyor yani. Ee, birlikte ürettiğiniz her şey hem çok değerli hem çok emniyetli. Ee, o sebepten katılımcı onay sertifikasyonu bizim için e, bu noktada çok çok önemli. Gönüllülerimiz e, üreticiyle birlikte bu bahsettiğimiz küçük kadın e, küçük ölçekli kadın çiftçiyle birlikte ürettiği için e, doğrudan doğrudan bu işin e, kontrolünü yapabiliyoruz. Evet. evet. Peki şeyi merak ediyorum, kooperatifte dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Hangi ürünlere ulaşabiliyoruz, erişebiliyoruz? Birazcık böyle. Ya Örneğin aslında bir... Ferbaktı çok önemli geliyorlar? bir konu. Çünkü sen bana ilk e, bu şeyi anlattığında dayanışmanın paketler halinde 60 kiloluk paket falan hikayesini anlattığın zaman ben bir dakikaya yani, ne yapacağız, nasıl yani markete gidiyorum, bir paket e, nohut alıyorum, bunu ben nasıl yöneteceğim diye düşünmüştüm. Fakat meğerse şöyle öyle değilmiş. Gonca'nın belirtmek istediğini altının çizilmesi gerekiyor. Şöyle ki, bir senede 95 kiloluk işte bakliyatından tahılına, zeytininden zeytinyağına, peynirinden baharatlarına, birçok içerisinde hatta konserveleri olan birçok ürün veriyoruz, yemişlere falan olan birçok ürünü 95 kiloluk bir toplu ürün listesi halinde veriyoruz ve bunu senede dört sefer Yaklaşık 20-25 kiloluk 30 kiloluk paketler halinde Her ha. çeyrek yılın sonucunda Sonunda hasatları Takip ederek e, teslim ediyoruz Bu paketleri şöyle Hazırladık e, Uzman arkadaşlarımızla birlikte 4 kişilik bir ailenin e, Yıllık temel gıda ihtiyaçlarının %60'ını karşılayacak şekilde e, Bir Değil. liste oluşturdular bize Biz de üreticilerle böyle e, Görüştük çünkü aslında şöyle bir gerçek var. Ee, siz e, bir Ayşe teyze kalkındırma modeli e, çizmek istiyorsanız, e, burada bir e ticaret sistemi ya da dükkan sistemi veya da bir dağıtım sistemiyle e, gelsin 250 gram peynir, gitsin mililitre yağla e, mümkün, mümkün, değil, mümkün değil bu. Mümkün yani insanı. üretim planı veremezsiniz insanlara. O zaman da e, bu üretim planı olmadığı noktada küçük üretici de araya ve finansman yapan aracı girmek durumunda ha. veya da işte e, büyük market tarzı kuruluşlar girmek durumunda. Yani sermayesi olan ve stoğu yapabilecek e, güçler girmek durumunda e, bu işe. Halbuki biz e, tüketici olarak birleşip üretim planı verebiliriz. Topluluk destekli tarım denilen şey tam da bu. Evet. E, 95 kiloluk paketi oluşturduk ve dedik ki e, ey sevgili üretici, tüketici senin bir türetici olabilme imkanın da var. Gel seninle 95 kiloluk bir sözleşme yapalım. E, bu sözleşmeyi sen e, belirli rakamlarda hatta e, seneye yaygın bir şekilde öde. Senin bu de biz dönüp üreticiye bir prefinansman modeli olarak kurgulayalım. Yani öncesinden veriyorsunuz. Tabii tohumundan başlayarak e, hasadına kadar, daha sonra hasatından e, ürünü satın almaya ve İstanbul'a getirene kadar devam eden bir ödeme planıyla onun da ekonomisini sürdürülebilir hale getirelim ve üretimini destekleyelim. Hem de e, 200 kişi birlikte bir satın alma gücü oluşturalım. Ee, ve üretim planını bu üreticilere verebilelim. Ee, i̇şin bu e, paketin arkasındaki e, temel gerçek bu. Ee, evet. Yani istediğiniz kadar dükkanınız olsun, e-ticari sitesinden satış yapın e, veya böyle küçük ağlar şeklinde... E, satış e, örgütlenmesi yapın. E, karşınızdaki üreticiye bir plan veremedikçe bu iş maalesef ki e, üreticinin e, boyutunun roman... büyümesine evet, evet, geliyor. Evet. E, yani bu işi sadece sermaye sahipleri yapabilir aksi takdirde. E, biz de e, romantik tüketiciler olarak bir iş kırsala yardımcı oluyor <gülüyor> diye e, Kendimiz, kendimizi, kendimizi oyalarız. Evet. Pek çok kişi aslında biz bu işe geliştiğimizde bu işe tersten baktığımızı düşünebilir. Üretimin desteklenmesi gerekiyor diye üretim kooperatifi kurmadık biz. Sebebi tüketim olmadan üretmenin bir manası yok. Biz Anadolu'daki birçok hikayede ürettiğini satamayan üreticilerle tanıştık. Evet, doğru. Bu satın yani satamadığından dolayı prefinansmanı boş verin. Hakikaten toprağına sahip çıkmıyor ve göç de buradan hakikaten doğuyor. Önce tüketimle birlikte bu gücü sağlamak gerekiyor ama burada bize de şöyle bir iş düşüyor. Bizim tüketicilerimiz hepimiz birer, temin bahsetti Gonca, bir aile olarak, bir anne olarak. Tabii ki başlangıçta çocuklarının boğazından geçecek gıdanın temiz olması var ama öte yandan bu işin bir de bir finansman tarafı var. Temiz hasat gibi dayanışmalar destek değildir. Dayanışma kelimesi burada çok önemli bir vurgudur. Karşı, yani çift taraflı bir kazan kazandır. Çünkü benim bir aile olarak 100 birim harcamam varsa ayda, ben 100 artı 15 ile bu tür e, yapılara destek verme tarafında değilim. Zaten bununla hiçbir şey sürdürülemez. Biz evet. o 100 birimlik harcamanın 15 eğer gıdaysa o 15'in içerisinde temiz gıdayı gidip de marketlerden almaktansa hem kadın üreticiye, toprağına sahip çıkacak kadın üreticiye destek vermek hem de içinde ne olduğunu ne bittiğini bildiğim gıdayı çocuklarıma yedirmek üzere 100 birimin 15'inde harcama istiyoruz. Yani bu yapı tamamen bir kazan kazan ve bağış değil bu dayanışma. Evet, evet. O çok önemli. Yani ben de zaten en fazla dikkatimi çeken sizin kooperatifinizde sadece kendi karnını temiz bir şekilde doyurmanın peşinde değilsiniz. Hani bu kültürü de aynı zamanda yaymanın kooperatifçilik işte yerelde üretim dayanışma kültürünün yayılmasını da önemsiyorsunuz ve elde ettiğiniz bir miktar kârı da zaten oraya aktarıyorsunuz değil mi? Kooperatifçilik... Hatta ee, bir miktar kâr derken bu ee, bir sosyal girişim olarak düşünürsek ee, kendisini çevirmek. ...üreticiye kaynak sağlamak dışında başka yapacağı herhangi bir şey yok. Ee, belki başka girişimlerle üreticiyi daha e, çok yönlü kalkındırabilecek. Mesela üretici kooperatiflerinin kurulması gibi e, planlara kaynak aktarabilir. Bunun dışında yok ki başka bir amacı zaten. Yani amacı tamamen galibiz. bu. Kâr amacı gütmeyen bir girişim. Evet. Yani Hı. bizim kendi içimizde bir sosyal kontratımız var. Bu sosyal kontrat gereğince... Ee, hiçbir kooperatif üyesinin kar beklentisi yok. Ee, belirli fonlar oluşturulmuş vaziyette. O fon e, planladığımız e, kadın kooperatiflerinin kuruluşu için ...aktarılacak... Ee, ...ve bunlarla ilgili de... E, ...halihazırda çalışmaları devam ediyoruz... Ee, ...Hatay'da bir çalışmamız var... ...Manisa'da bir çalışmamız var... Ee, ...Balıkesir'de... ...Balıkesir'de bir çalışmamız var... Ee, ...devam eden böyle çalışmalarımız var... Ee, ...bu... E, ...şimdi kooperatif kurulmasından... ...üretici, kadın üretici kooperatif kurulmasından... ...bahsedince şunu söylemek isterim... ...eğer dinleyenler... E, ...ilgileniyorsa bu tip konularla... E, Hakikaten atla deve değilmiş ama çalışmak gerekiyor. Yani benim gibi o da ne kooperatif. Biz küçükken annemle babamın <gülüyor> üye olduğu bir yapı kooperatifi vardı bildiğim oydu. Ama sonradan çok rahatlıkla öğreniyorsun görüyorsun ki bu yapılabilir bir model. Bütün dünyada var olmasının da gerçekten arkasında manalı mantıklı bir sebep varmış. Onun için böyle bir şeyin içinde olmak isteyen varsa çok da enteresan bir açık ortam var burada. Çalış, Beraber çalışmaya her zaman hazırız. Hatta bu hafta sonu galiba paketleme yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet, yani dördüncü bir... çeyrek paketimizi e, teslim edeceğiz. E, Cendere binamızda Hı. depoda dördüncü çeyrek paketleri hazırlanacak. Yani bir seneyi tamamlamış Aynen öyle. Ürünlerimiz geldi. Şimdi onlar etiketlenecek, kolyelenecek ve cuma cumartesi pazarda dağıtımları olacak. Ben de cuma günü paketlemeye gideceğim mesela. Evet. <gülüyor> <Cuma> <gülüyor> e, oradayız, bekleriz. E, Ayazal'da Cendere yolunun üstünde binamız. Ee, ben telefon paylaşmak istiyorum. Evet, çok güzel olur. 0-532-686-98 çift sıfırdan ben gönüllü olmak istiyorum, Hı. temiz hasatın aşkıyla yanıp tutuşuyorum diyen varsa buyursunlar bu telefondan bekliyoruz. Birlikte paket yaparız yaparız. Ee, Konuşuruz. Yani, ne konuşuruz. olduğunu? Konuşuruz. Bu, bu çok somut bir iş. Birçok gönüllülük projesi böyle işte daha romantizedir. Son derece somut, son derece üretken bir projemiz var uyumu bekliyoruz bu kadar basit isteyenler Instagram'dan Facebook'tan aynı zamanda temiz hasadı evet lütfen evet. oradan evet. görsellerle kendilerine bilgilendirin bazen aksaklıklar olabiliyor yine o işlere de biz baktığımız <gülüyor> için bir avuç <gülüyor> insan hani bir şey yazınca cevap gelmesi gecikebilir falan yani kusura bakmayın yani her çeşit yani bu bu kooperatif de birçok nokta var Sadece paketleme yapmıyoruz. Biz bu işin sosyal medyası var, bu işin işte e, mali tarafı var, bu işin pazarlama tarafı var, e, onlarca noktası var. E, herhangi bir noktada gönüllülük e, şey yapabilirler, evet. önerebilirler. Hepsi açıyoruz Hepsi. Biz de orada gelebilirler, Fırı toplayabilirler. Aa, bu bu <gülüyor> sene <Kısmı kısmı> daha <gülüyor> çok sevdim. Evet. Bu sene dört tane hasat şenliğimiz var. Lütfen sosyal medyamızı takip edin. Hasat yarıniklerimize katılın. Ordudayız, Manisa'dayız, Antakya'dayız, Balıkesir'deyiz. Ee, şey hasat tarihleri doğrultusunda oradaki ürünlerin toplanmasında birlikte çalışıyoruz. Bir de gönüllülerimiz 7'den 70'e diye abartmayalım ama 17'den 70'e kadar var. Gençlerin özellikle toprağa çok dokunamıyor diyen, toprağa uzak kaldı, daha çok ekranlarda ekran peşinde benim gençlerim diyen aileler, ailece gelebilirler. Ne kadar güzel ee, Evet çeşit evet. çok geniş bir yer biz var. Zaten oluyor ya. galiba tabii bunlar. Tabii tabii. tabii ee, geçen sene yaptık evet. bu sene de yapacağız. Evet ben de geleceğim bu sefer. Çok seviyorum. <gülüyor> Aşkın özellikle bir şey söylemek istiyorum. Tabii, bir su hakkı programı burası. Sudan gelen. Ee, bunu çok belirtmek istiyoruz. Ee, Hı -hı. Bizim bütün kurgumuz önemli miktarda e, karbonayak izini azaltmak, evet. e, nitelikli toprağı ve nitelikli suyu yerinde bırakmak, doğaya e, saygılı sürdürebilir tarım yapmak üzerine. E, ilaç kullanmamak, e, toprağı yormadan e, tarım yapmak, e, top, e, doğanın e, getirdiği şekilde e, dışarıdan su desteği almadan tarım yapmak hı hı. bunlar üreticilerimizin çok dikkat ettiği noktalar. Katılımcı onay sertifikasyonlarıyla da bunu takip ediyoruz. Biz nitelikli suyu yerinde bırakıyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Programın da konusu da çok güzel bir şekilde bağladınız. Ama zaten suyun değmediği bir konu yok. Yani evet. neden bahsedersek bahsedelim suyla ilgili oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. Pırıl pırıl üç tane muhteşem insanla bugün Açık Radyo'da birlikteydik. Evet temiz hasat diyelim devam edin izlemeye ve lütfen dahil olun ben dahil olacağım. Kendi adıma söz veriyorum. Evet sudan gelen de bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güzel. Sudan gelen. Ee...